Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Ee... Bu hafta Sinefil'de haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtarak başlayacağım size. Ama öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 0212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ziya Güveli'ye de çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 7 yeni film var. Ee, biraz hızlı geçeceğim onları çünkü aynı zamanda bir de konuğumuz var bu hafta programda e, Mitat Alam Sinemayı Seven Adam kitabını hazırlayan Umut Barış Dönmez'le e, konuşacağız kitabı 7 e, yeni filmimiz var dedim bunların 3'ü yabancı 3'ü e, yerli bir de animasyonumuz var o da yabancı e, Mezuniyet Bakaloria e, Christian Mungi'nin son filmi e, Kanda yaptı bu sene açılışını ve En iyi Yönetmen Ödülünü de Olivia Sayas'la paylaştım. E, Mungiu'nun e, zaten e, çok son dönemde e, roman sinemasının e, parlayan isimlerinden biri olarak e, e, ciddi bir uluslararası e, beğenildiğini biliyoruz. Mezuniyette bu senenin en beğenilen e, filmlerinden biri bu açıdan. E, yine bir ortası or, üst, ...ortasınıf hikayesi anlatıyor. Romeo Halide... ...Romanya'da yaşayan doktor... ...bir baba kızı Elize 18 yaşına geliyor. İşte onu yurt dışında hep okutmak istiyor. Hep İngiltere'de okutma hayalleri var. Ancak tam... işte ...mezuniyet sınavlarından çok kısa bir süre önce... ...başına... ...çok kötü bir kaza geliyor. Ve... ...bir şekilde... Kızının hayatını geleceğini kurtarmak adına bir baba neler yapar neler yapmalı meselesini sorgulayan bir film Mezuniyet bu hafta itibariyle vizyonda bizim de Sinefil olarak tavsiyelerimizden. Haftanın büyük bütçeli fantastik filmi ise Fantastic Beasts and Where to Find Them Fantastic Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar ee, Harry Potter serisinin ünlü yazarı J.K. Rowling'in e, bu seriye Bir ilave olarak yazdığı Bir ara kitapçıktan uyarlanan bir film Bu David Yates yönetmen koltuğunda Başrollerinde Eddie Redmayne Katherine Watterson, Ezra Miller Colin Farrell, Ron Perman, John Voight Samantha Morton ve Johnny Depp Gibi e, oldukça İddialı bir kadrodan oluşan İsimler var Um ...aslında kitabın orijinali bizde de yayınlandı... E, ...Fantastik Canavarlar kitabı... E, ...kitap Harry Potter dünyasında karşımıza şöyle çıkıyor... ...Harry Potter ve arkadaşlarını çok severek okudukları bir kitap... E, ...ve kitabın bu e, bizim elimize ulaşan yeniden basımın içerisinde de... E, ...çocukların birbirlerine yazdıkları el yasın notları falan da görüyoruz... E, ...Ron'un, Hermione'nin, e, Harry'nin birbirine yazdığı şeyler de var... ...çok severek okudukları ellerinden düşürmedikleri bir kitap... ...Fantastik Canavarlar bu kitabın yazarı Newt Scamander ki onun hikayesini bu filmde öğreniyoruz. Dünyaya dolaşarak bu fantastik canavarları toplayan e, bir araştırmacı e, e, büyücü aslında. E, filmde ise Amerika'ya e, zor bulunan bir e, fantastik canavarı bulmak üzere geldiğinde aslında... Bu fantastik canavarlarla dolu küçük bir çantası var ee, ve bir şekilde bu çantadan bunların bir kısmı kaçıyor. Önce bunları toparlaması gerekiyor ama öbür taraftan da New York'u oldukça terörize eden başka bir takım olağanüstü güçler var. New York'un e, yer altındaki e, büyücülük e, toplumu ise e, bütün bu olanlardan dolayı rahatsız, deşifre olmaktan korkuyorlar. Zaten genel bir gerginlik durumu söz konusu. Newt Scamander ise kendini bütün bunların ortasında buluyor. E, Fantastik canavarlar nelerdir? Nerede bulunurlar? E, aslında orijinalde bir üçleme olarak yapılması planlanmışken e, zannediyorum şu anda beş filmlik bir seri olarak devamı da gelecek. Zaten öyle bir noktada bırakıyor filmin sonunda bizi. Onu da söylemiş olayım. Ben Harry Potter serisini de yakından takip etmiş biri olarak bu seriye sonradan eklemlenen bu filmden de oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özel efektleri çok yerinde. Bu fantastik canavarların hepsi gerçekten birbirinden şahane. Ama aynı zamanda gerçek dünya ile olan kurmuş olduğu o paralellikler de çok etkileyici, çok çarpıcı. Birbirimize karşı önyargılarımız, etrafımızdaki canlılara karşı önyargılarımız... Ee, ve bütün bunların ne kadar büyük yıkıcı sonuçları olabileceğine dair e, son derece çarpıcı gözlemleri olan bir film Fantastik Canavarlar bu hafta itibariyle vizyonda. Bir de korku filmimiz var. Origin of Evil ölüm alfabesi kötülüğün başlangıcı. Mike Flanagan yönetmiş o da 1965 senesi Los Angeles'ında geçiyor. Medyumluk e, yapan bir anne ve çocuklarına musallat olan kötü ruhun hikayesi. Yerli filmlerde ise haftanın iddialı yapımı Özcan Deniz'in filmi İkinci şans. Özellikle Asmalı Konak'la meşhur olan Nurgül Yeşilçay Özcan Deniz çiftinin yeniden bir araya gelmesi itibariyle de onların da ikinci kez bir araya gelmeleri anlamına geliyor. İkisi de hayatta ikinci şanslarını arayan bir çifti canlandırıyorlar bu filmde. Ee, bir de dediğim gibi e, Adam mısın adında haftanın... E, ...bir komedi filmi var... ...Emir Halilzade yönetmiş... ...televizyonda... E, ...ki spor programlarından... ...birine çıkan beyaz futbol ekibinin... ...burada bu sefer karşımıza... E, e, ...hikayenin birer parçası... ...karakteri olarak çıktığını görüyorum... E, ...televizyondan e, meraklıları... ...varsa belki filminde görmek... ...isterler... E, ...bir şey değil Muharrem Özabat'ın yönettiği... ...filmde ise... ...genç bir tiyatro oyuncusunun birazcık... E, dramını itilip kakılmalarını ama ona karşılık en sonunda kahraman olduğu bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Haftanın animasyon canlandırma filmi ise Booney Bears A Mystical Winter Ayı kardeşler iki Büyülük Kış e, vizyona giriyor. Seslendirenler e, dublajlı versiyonda Türkçe dublajlı Arda Kavaklıoğlu, Sinan Divrik, Oğustoy Temir ile Galip Erdal. Evet bunlar da haftanın yedi yeni filmi vizyona giren. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz ve eee Mithat Alam'ın da en sevdiği yönetmenlerden Woody Allen'dan bir parça ile gireceğiz. Mithat Alam'ın e, çok sevdiği yönetmenlerden Woody Alın'ın e, Stardust Memories filminden bir parçayla e, gireceğiz. E, Chick Webb e, seslendirecek If Dreams Come True e, ondan sonra da Umut Barış Dönmez'le e, kitabı hazırlayan e, Umut Barış Dönmez'le söyleşimize başlayacağız. <gülüyor> web'den dinledik If Dreams Come True Wiliam Stardust Memories filminde kullanılan parçalardan biriydi. Bu parçayı çalmamızın sebebi şu anda stüdyoda konuğumuz Umut Barış Dönmez hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, ...kendisini konuk almamızın sebebi daha pek yeni taze taze çıkmış olan e, harika bir kitap var elimizde... ...Mithat Alam, Sinemayı Seven Adam kitabı Bir Nehir Söyleşi, ilgi kitabı iletişim yayınlarından çıktı geçtiğimiz hafta... ...öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Ee, emeğinize sağlık. Ee, Bugün uzun sığlığa kitabı konuşacağız e, sürecini içeriğini e, hakikaten çok dolu dolu ve e, çok hoş bir kitap. E, çok ciddi e, bir emek ve çalışma sarf edilmiş. Biraz e, çok uzun seneler öncesine gidiyor bu kitabın fikri e, ve amacı oradan başlayalım isterseniz. Tabii e, öncelikle de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. E, şimdi e, kitabın sücesi Mithat Bey Mithat Alam. Zaten e, e, Kitabı e, Yani zenginleştiren de kendisi e, Ben Mithat Bey'den 1999-98-99'da e, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken Ders alıyordum e, Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema dersleri veriyordu Mithat Bey e o zaman e, Ki Boğaziçi Üniversitesi Sinema bölümü yok bildiğiniz gibi ama e, seçmeli sinema dersleri var Her bölümden öğrencilerin alabileceği e, Mithat Bey'den ...diğer tüm öğrenciler gibi çok etkilenmiştim. Ee, hiç daha önce karşılaştığım... E, ...bir öğretmene benzemiyordu. Zaten kendisi... E, kendi ...bir ö, akademik formasyon olmadığı için... ...hani öğretmenden mesinden de hoşlanmaz. E, ve... E, ...tabi... E, ...o zaman işte ön söz, kitabın ön sözünde de bunu anlatıyorum... ...biraz bahsettim. E, çok sevdiğim... ...diğer öğrencinin de çok sevdiği... mitat Bey'i tanıtmak, başkaları da bilsin... ...tanısın, onu sevsin isteğiyle... E, ...ona böyle bir teklifte bulundum... E, ...ki o zaman Nehri Söyleşi gibi düşünmemiştim ama... ...hani Mithat Bey'in hayatının bir şekilde kitaplaştırılmasını istemiştim... E, ...tabii çok mütevazi bir insandır... ...tanıyanlar e, bilirler... E, ...o zaman e, istemedi böyle bir şeyi... E, ...çok ilgi göstermedi... ...ama tabi bunu unutmadı... E, ...ben e, yaklaşık 16 yıl sonra... E, ...ki o arada... E, ...tabii yaptıklarıyla zaten böyle bir kitabı hak ediyor... Ee, ...Boğaziçi Üniversitesi'nde... E, ...bir kendi adına bir film merkezi... ...kurulmasını sağladı. Ee, arkasından yine kendi adıyla... ...bir e, vakıf kurarak... E, ...sinema öğrencilerine, sinema okumak isteyen öğrencilere... ...burs imkanı sağlıyor. Ee, daha pek çok şey... Bu, ...kitapta bunlardan bahsediyoruz, şimdi konuşuruz. Ee, yani bunlarla beraber... ...biraz da sanıyorum bunları da anlatmak... ...özellikle merkezi nasıl kurduğunu... ...merkezin kuruluşundan, merkezin... ...hikayesinden bahsetmek için... E, Bu teklifi kabul etti. 16 yıl sonra oturduk, birlikte söyleştik ve kitap öyle ortaya çıktı. Evet, o arada sizin de yurt dışında olduğunuz dönemi de kapsayacak olursak, arada işte merkez kuruldu, faaliyet üstüne faaliyet, böyle nesiller boyunca öğrenciler yetişiyor. Ee, bahsettiğiniz gibi sinema bölümü olmayan bir üniversiteden sinemanın çok farklı alanlarına hizmet eden bir sürü genç şey beyin ortaya çıkıyor. Ee, bu arada hani başkaları da Mitat Bey'le kitap çalışması yapmayı düşündü diye ben duyduğumu hatırlıyorum ama Mitat Bey'in her seferinde Yok benim Umut Barış Dönmez'e sözüm var. <gülüyor> Yaparsak onunla yapacağız diye. E, hakikaten yanaşmadığını bu kadar zaman bekledi. Bir de böyle hoş bir de durum söz konusu. Evet, böyle bir hikaye var. Bunu ilk ona teklif eden ben olduğum için sanıyorum. E, yani bunu unutmamış. E, tabii çok ben yurt dışında yaşadığım süre içinde Mithat Bey'le görüşmeye devam ettim. E, ki o da... Sarajevo'da yaşıyordum ben. 12,5 yıl orada yaşadım ve Sarajevo Film Festivali döneminde Mithat Bey ara ara gelip beni de ziyaret etmiştir. Ki o dönem yaptığımız görüşmelerin de bir kısmını kullandım kitapta. Ama işte Mithat Bey böyle vefalı bir insan. Başkasıyla da yapabilirdi elbette ama ben de yapmak istedi. Bu açıdan kendimi çok şanslı addediyorum tabii. Evet biz de bu bölüme Stardust Memories'den bir parçayla başladık. Bugün ben de heyecanlıyım çünkü programı Mitat Bey'in de dinleyeceğini biliyor olmak ayrı bir heyecanlandırıyor. Dolayısıyla sohbetimizin arasına onun sevdiği filmlerden, sevdiği yönetmenlerin filmlerinden, müzikler de katarak müzikal tarafında da onun kulağına hoş gelecek bir seda yaratmaya çalışıyoruz bugün programda. Hakikaten Mitat Bey'in hayat hikayesi de çok ilginç başlı başına. Sinemayla zaten çocukluğundan beri ne kadar tutkulu bir ilişki kurduğunu ilk bölümden itibaren anlatıyorsunuz. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm hayat, ikinci hayat Evet, olarak, birinci hayat ve ikinci, ikinci, hayat, ikinci hayat, hayat olarak. İki bölüm. Iki bölüm. E, tasla, yani yapıyı anatomisini oluştururken nasıl ortaya çıktı? Bu söyleşilerden mi ilerledi yoksa daha tematik bir şey yapmak var mıydı kafanızda? E, şöyle e, e, şimdi bu birinci hayat ve ikinci hayat tabii hani Tabii iki bölüme ayırıyoruz. Bu Mithat Bey'in de kullandığı bir ifadedir. Ee, biraz ondan bahsedelim. Ee, Mithat Bey e, yıllarca e, iş hayatında yer almış, e, iş adamlığı yapmış bir insan. E, ama tabii çocuk sizin bahsettiğiniz gibi, söylediğiniz gibi çocukluğundan beri bir sinema tutkusunu besliyor, büyütüyor. E, bu yani hobinin çok ötesinde. Ki işte bir arşivci, koleksiyoncu yanı var. Türkiye'nin en büyük belki de kişisel film arşivlerinden birinin sahibi. Evindeki film sayısı 8 binlere yaklaşıyor sanırım şu anda. Yurt dışındaki festivalleri takip ediyor sürekli olarak. Sürekli okuyor sinema üzerine. Tabii bu arada iş hayatında da pek mutlu değil. Ve işte ikinci hayatı Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema dersleri vermeye başlamasıyla başlıyor ikinci hayatı da mutluluğu buluyor diyebiliriz çünkü o sinema sevgisini sinema birikimini paylaşma imkanı bulunca gençlerle de çok iyi bir iletişim kuruyor çok iyi bir onlar onlardan çok iyi çok sıcak geri dönüş alınca daha sonra da bu bağış fikrine ve ciddi bir bağış yaparak yüklü miktarda bir bağış yaparak sinema bölümü olmayan Boğaziçi Üniversitesi'ne bir film merkezi E, ...kazandırmasıyla... E, ...sonuçlanıyor... E, ...tabii burada şu önemli... yani ...sadece parayı vererek, bir bağış yaparak... ...bir film merkezi kurulması değil burada bahsettiğimiz... ...aynı zamanda yine tüm... E, ...manevi e, birikimini de... E, ...tüm enerjisini de... E, ...kitapta bahsettiği bölümler var... ...hani bana bağışçı demeyin, hamal deyin... ...deyip e, esprisini yapar... ...çok zaten... E, ...mizah duygusu çok güçlü bir insan... Hı. Ee, ve kendi kendisiyle de alay etmeyi dalga geçmeyi bilir sever ee, o yüzden yer yer çok eğlenceli bir kitapta olduğunu düşünüyorum söyle işlerin çok e, güldüreceğini de düşünüyorum okuyanları ee, hakikaten çok emeği var ee, ve e, bu e, sinema merkezi ile de birlikte e, yani bu Alış ciddi anlamda bence çok önemli bir etkinlik merkezi kazandırıyor ve üniversite için büyük bir prestij hakikaten öyle düşünüyorum. Evet hakikaten e, bunların da detaylarını Birazdan geçeceğiz ama Hı -hı. bir müzik arası verelim e, Kitabın en hoş Kısımlarından biri birazdan daha detaylı Konuşuruz en sonunda yer alan listeler Mithat Bey'in böyle meşhur listeleri vardır Yıllardır Hı -hı. E, öğrencileri e, Arasında dolaşan elden ele Geçen e, işte En iyi filmler en sevdiği yönetmenler Beğendiği yönetmenlerin en sevdiği Filmleri Hı -hı. gibi e, Şimdi e, Mithat Bey'in listesinden Tüm zamanların en iyi 250 Filmlik listesinde Birinci sırada Godfather'lar var. Baba filmleri 1 ve 2'yi birinci sıraya oturtuyor. Ki onun müzikleri herkesin malumu çok meşhur. Ama ikinci sırada da aslında en sevdiği filmlerden biri Visconti'nin Leopar filmi. <gülüyor> onun göreceli daha az bilinen müziklerini hatırlayalım istedim ben de. Nina Rota'dan geliyor şimdi. Leopar'ın ana tema müziğini dinliyoruz. Nino Rota bestesiydi dinlediğimiz Leopar'ın ana müziğini dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor ve konuğumuz Umut Barış Dönmez'le Mitat Alam Sinemayı Seven Adam kitabını e, konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada Leopar filmi de Mitat Bey'in e, tüm zamanların en beğendiği filmler listesinde ikinci sırada yer alıyordu. Visconti'nin başyapıtlarından biri. Evet. Şimdi kitabı birinci hayatla ikinci hayat olarak iki bölüme ayrıldığından bahsetmiştik. Her ikisinde de birbirinden çok ilginç bölümler var. Birinci hayatın nasıl ikinci hayatı aslında hazırladığının bütün o temel taşlarını görüyoruz. Hayatının farklı dönemlerinde nasıl farklı sinemalarla ilişkiler kurarak algısının açıldığı, sinemayla o ilişkisinin katmanlandığı. Aynı zamanda Türkiye'de gündelik hayatta sinema kültürü üzerine de çok fazla bilgi, anekdot ve gözlem var. Aynen öyle. Şimdi zaten Mithat Bey ile sohbet etmeye başlayınca hemen hemen görüyorsunuz ki hayatıyla sinema o kadar iç içe girmiş ki sinemayı ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla hani çocukluğundan bahsederken bir anda çocukluğunda gittiği filmler, filmleri izlediği mekanlar, salonlar önüne çıkıyor. İş hayatına geliyoruz. Hani bir yurt dışı iş seyahatinden bahsederken orada hangi filme gitmiş Ee, işte nasıl bilet bulmuş ve bu, ya da orada sinemalarda izlerken başına gelen enteresan şeyler bunlar hemen giriyor. Dolayısıyla hani e, gerçekten de e, hem böyle ki, kişisel bir e, sinema tarihi e, ki bir yandan da hani konuşurken e, ki okurken şimdi okurlar bunu görecekler e, filmler e, oyuncular, e, yönetmenler geçiyor sürekli olarak e, bunla, bunları e, hani bir kişi sadece kitapta geçen Bu yönetmenleri filmleri izlese ve Mithat Bey'in hani yaklaşımlarını kavrasa bence sinema tarihine dokunmuş olur, önemli bir kazanım elde eder. Bu anlamda çok da bilgilendirici yer bölümleri var ama bir yandan da demin dediğim gibi Mithat Bey çok güçlü bir mizah duygusu olduğu için çok eğlenceli kısımları da var. Umuyorum ki okurlar beğenirler. Evet, Mithat Bey bence aslında en e, böyle e, ayrıcalıklı ve özel bir örnek kılan şeylerden biri aslında tam bir sinefil olması. Hı -hı. Gerçek bir sinema aşığı. Ee, hani sinemanın başka kavramlar üzerinden düşünülmesine bile çok fazla tahammülü yok aslında. Ee, onu, hani söyleşin farklı yerlerinde o tekrar tekrar e, ortaya evet. da çıkıyor. O e, e, biz, Bizim hani bireysel konuşmalarımızdan da hatırladığım bir şey sinemaya o daha saf formuyla hani Hı -hı. E, aşık olmuş ve e, sinema üzerine düşünmek hani önce sevip sonra üzerine düşünmeye e, bakan bir yaklaşım var. Evet sinefil konusunu açtığınız iyi oldu. Hani ben de birçok şeyi unutuyorum şimdi böyle buraya gelmişken Mithat Bey de kızacak bana. <gülüyor> i̇yi ki hatırlatıyorsunuz bana bunları. Şimdi Mithat Bey için sinefillik bence yani bu benim yorumum. Bütün sinemanın her türüne açık olmak, her filme ön yargısız olarak yaklaşmak demek. Yani Mithat Bey'i özellikle çok ben sağlıklı bulduğum bir yaklaşım var. Açık olmak anlamında. Sadece aslında bunu Mithat Bey'in işte hayatına da baktığımız zaman sadece filmlerle olan ilişkisine değil, hayatla olan ilişkisine de böyle. Mithat Bey çok açık, açık fikirli, ön yargısız bir insan. Sinemada da Bütün renkleri, sinemanın her e, türüne e, kendisine açmış bir insan. E, zaten onun meşhur bir portmanto kuramı vardır. Kitapta da bahsediyoruz. E, derslerinde ilk önce onu söyler. Öğrencilerine e, işte üzerinizdeki kıyafetleri şimdi çıkarın ve portmantoya asın der. E, burada özellikle söyle, söylemek istediği tabii bizim ön yargılarımızdan, peşin hükümlerimizden e, tamamen soyunarak filmlere yaklaşmamız ve yönetmeni e, yönetmenin ne demek istediğini anlamaya çalışmamızdır. Ee, gerçekten de e, Mitat Bey e, tam anlamıyla bir sinefil, e, çok film izleyen, e, filmler üzerine okuyan, düşünen Hı. bir insan dediğiniz gibi e, ve e, aynı zamanda da e, Mitat Bey'in e, bu birikimini e, paylaşması, e, bu birikimini öğrencilerine aktarması da e, öğrenci için büyük bir zenginlik. Evet zaten hani o açık fikirlilik ve hem farklı düşüncelere, farklı yaklaşımlara açıklık. Bence hani üniversitede de zaten böyle bir ortamın e, oluşması. Sonra da işte merkeze giden yolun döşenmesinde de çok önemli bir e, araç oluyor Hı -hı. aslında. Belki oradan hani yavaş yavaş sinema dersleri vermeye başlamaktan, oradan film merkezi fikrinin ortaya çıkmasına biraz da onlardan bahsedelim. Tabii e, şimdi e, film burada e, film merkezinin nasıl kurulduğu, kitapta nasıl kurulduğu anlatılıyor, film merkezindeki etkinlikten anlatılıyor e, Mithat Han film merkezinde e, bir sinema salonu var, e, çeşitli film gösterimleri yapılıyor e, ve e, tabi merkez artık öyle bir noktaya geldi ki sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin değil aslında e, İstanbul'un hatta belki Türkiye'nin bir sinema merkezi haline geldi, bütün üniversite öğrencilerine açık, sadece Boğaziçi öğrencileri açık değil e, e, sinema dünyasından pek çok ismin gelip söyleşiler yaptığını görüyoruz Ben özellikle yurt dışındaki e, yurt dışında kaldığım dönemde böyle hakikaten biraz kıskançlıkla izlerdim. <gülüyor> Biz biraz kaçırdık evet. o dönemi. Ben ancak hani bir, bir, bir, bir kısmına tanık olabildim ama e, benden sonra özellikle hatta yabancı bile çok iyi yönetmenlerin gelip öğrencilerle e, söyleşmesine, buluşmasına aracılık etmiş bir yer oldu merkez. E, bunun dışında tabii müthiş bir film arşivi e, var orada. Öğrenciler isterlerse filmleri alıp evlerinde izleyebiliyorlar. İsterlerse ...orada izleyebiliyorlar. Aynı zamanda bence daha da önemli olan e, film yapmak isteyen, e, kısa film çekmek isteyenler için e, projelerini sunup... ...uygun görülürse işte gerekli ekipmanları, World e, Merkez'de bu imkanlar da var çünkü... ...kunanarak film çekmelerine de e, olanak sağlayan bir yapı e, kurgu odası var. E, kimisi filmi kendi kamerasıyla çekiyor, geliyor orada kurgusunu yapıyor e, ve... E, Sonra da kısa filmini isterse yine merkezin e, Hisar e, kısa film, kısa film e, seçkisi dediğimiz e, bir yarışma değil bu. E, oraya e, sunabiliyor. E, orada işte bütün bir ön elemeden geçirilen filmler daha sonra e, işte 20 adet sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, DVD haline getirilip e, dünyanın çeşitli festivallerine hmm. üniversitelerine, sinema okullarına gönderiliyor. Dolayısıyla Ee, bu filmler e, ciddi anlamda global olarak bir görünürlük kazanıyor. Çok hakikaten e, sinemayla hobi olarak ilgileniyor olsun da daha ciddi ilgileniyor oluyorsun. Bütün öğrenci için çok büyük bir e, kazanç e, merkez. Bu merkezi e, yapan kişi de e, Mitat Bey. Merkezinde zaten Mitat Bey'in adını taşıyor. Mitat abi e, film merkezi. E, ama e, hani merkeze gelip gidenler dışında ki onların bile arasının çoğu Mithat Bey'i tanım, tanımıyordu hani Bizim zaten bu kitabı Özellikle benim yap, Yapmak, yapmış olmak istememiz ondan kaynaklanıyor yani Mithat Bey'in hikayesi bilinsin Çünkü kitapta onunla ilgili bir bölüm var Biliyorsunuz Mithat Bey'i ölü sanan <gülüyor> Çok insan vardır Çünkü bizde genelde Böyle bir yere birinin adı verilirse O kişi ya ölmüştür ya ölmek üzeredir vesaire. Halbuki Ee, hani bununla ilgili kitapta çok komik anekdotlar var. Ee, dolayısıyla Mithat bir tanımayanlar da tanısınlar. Ee, çok benzersiz bir kişilik sadece yaptıklarıyla değil hı hı. kişiliğiyle de öyle gerçekten. Ee, çok müstesna bir insan. Ee, tek kelimeyle şahane bir insan. Ee, e, dolayısıyla e, bu kitabın onun daha çok tanımasına e, vesile olmasını diliyorum. Evet bir taraftan da yani hakikaten merkez şu haliyle o kadar büyük bir katkı ki... ...hem Boğaziçi Üniversitesi'ne hem de bütün üniversitelere açık olması... ...bütün öğrencilere açık olması açısından aslında sadece öğrenciler de değil... hani gerçek sinefillerin de ben çok takip ettiği etkinlikler olduğunu biliyorum. Hani orada çok şey de yok. Hani mezunlarımızdan da hala gidenler, hmm, e, hmm. merkezdeki etkinliklere katılanlar oluyor. Ben şahsen bir 97 mezunu olarak hani tamamen hani hepsini kaçırmış olmanın büyük bir kıskançlığını yaşıyorum şu anda. Hani öğrencilerle de orada görüştüğümde Çok çok şanslılar. Bizim zamanımızdaki sinema kulübünün ibtidai koşullarını Düşünecek olursak sık sık kopan 35 milimetre filmler falan e, Şu anda çok büyük bir yol Kat etmiş durumda e, Üniversitede sinema kültürünün e, Ortaya çıkması açısından e, Hemen o yüzden bir müzik arası Daha verelim Peki. istiyorum e, Mithat Bey'in yine çok sevdiği Yönetmenlerden biri Keşlov Keşlovski'den e, Onun e, filmlerine Unutulmaz e, müzikler e, Bestelemiş olan Price nereden beyaz filmi için hazırlamış olduğu müziklerden bir bölüm dinleyelim şimdi. Bir Preissner bestesiydi dinlediğimiz Beyaz filmi için yapmış olduğu Keşlovski'nin ondan bir bölüm dinledik. 94.9 Açık Radyo'da sinefil programı devam ediyor ve konuğumuz Umut Barış Dönmez'le Mitat Alam Sinemayı Seven Adam kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Mitat Alam'ın oldukça sıra dışı hayatı sinemayla ilişkisi e, kitabın ciddi bir bölümünü oluşturuyor ama sonrasında e, ikinci hayat bölümünde özellikle Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde konuk e, öğretim görevlisi olarak başladı. ders verme sürecinin sonunda film merkezinin kurulmasına e, giden süreçten bahsettik. Ama sadece film merkezi kurmakla da kalmadı. E, yani hem dediğimiz gibi bizzat onun başında... Ee, hani o çok sıkıldığı ve artık istemediği iş hayatını tamamen bırakıp bütün enerjisini, gayretini, çabasını e, merkeze vakfettiğini e, görüyoruz. Kitapta gerçekten o kadar hoş anekdotlarla anlatılıyor ki e, merkezdeki etkinliklere önde gelen yönetmenleri, oyuncuları e, konuk etmek için kendisinin çok ciddi kişisel çabalar sarf ettiğini biliyoruz. E, ben böyle çok e, şeye de vermek istemiyorum aslında. <gülüyor> e, ipucu ama Mesela Ferzan Özpet'i davet etme hikayesi ben daha önce duymuştum. Ama okurken yine kahkahalarla güldüm. Her seferinde gözümde canlandırıp o sahneyi. Ee, gerçekten e, Mithat Bey'in hem e, o kendiyle de e, olan mizahı, e, kendiyle de <gülüyor> e, dalga geçme şeysi e, ama... Merkez içinde her şey yapmaya hazır, gönüllü, şevkli, o az önce hani bana bağışçı demeyin, hamal deyin Hı -hı. şeyi Hı -hı. ifadesi de Hı -hı. hani kitap boyunca bütün o örneklerle karşımıza çıkıyor. Ne kadar büyük bir adanmışlıkla bu merkezi kurdu. Evet. Şey e, e, hak, tamamen haklısınız. E, bunu eğer okurken e, hissedebiliyorsanız ne mutlu e, bana ve Mithat Bey tabii. Çünkü ben, ben de özellikle e, Mithat Bey'in çok sinemaya karşı çocuksu bir tutkusu var. Yani konuştuğunuz zaman etkilenmemek mümkün Hı. değil. Ee, aynı zamanda tabii müthiş de bir birikim. Müthiş de bir bellek. Ee, bu Dolayısıyla bunu konuş, konuşurken e, bunların e, yani müthiş bir enerji veriyor size. Umarım bu e, kitabı okurken de okur, karşı tarafa da okura da geçiyordur diye düşünüyorum. E, şimdi e, şu, e, şu, çok şey aklıma geliyor tabii. Hani hakikaten kitapta da çok bölüm var. Ama dediğiniz işte Ferzan Öspeti'yi ikna etmesi hikayesi. Şimdi oradan şuna geleceğim. Tabii şeyler var, çok anekdotlar var. Merkeze gelen işte ünlü oyuncularımız ya da yönetmenlerimizle yapılan söyleyişler sırasındaki bir kısmında Mithat Bey'in moderatörlük yaptığını biliyoruz. Onlarla ilgili anlatılan güzel hikayeler var. Bunun dışında Ayrıca şunu söylemem lazım, e, Mithat Bey'in e, e, bu birinci hayat ikinci hayat meselesi, hani bunu da hep unutmadan hep söyleyeyim diyorum. kendi hatırlat, hatırlatıyorum. E, in, şu, şu anlamda da önemli, şu anlam, şu bakımdan da önemli. E, kendi hayatını değiştiriyor Mithat Bey. E, belki hani aradı bir e, yakınıyor, geç kaldım diye ama e, yine de e, iş hayatından ayrılıp. ...sevdiği işi yapmaya dönük bir hamlede bulunuyor ve hakikaten de hem kendi hayatını değiştiriyor... ...hem yaptıklarıyla pek çok öğrencisinin ya da öğrencisi olmasa bile kendi çevresinde bulunan gençlerin de hayatlarını bir kısmını değiştiriyor... ...bir kısmını tesir ediyor ciddi olarak. Bu anlamda da ben hayat hikayesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Okuyanlar açısından hele şu anda yine... Hayatın genç özellikle üniversite olan gençler ya da e, lisede olan gençler hayatlarıyla ilgili karar alma arifesinde olan insanlar için e, e, ufuk açıcı olabileceğine inanıyorum bunun hikayesinin e, ki bir yandan da e, gençler dedik ama e, hiçbir zaman geç değil. Hani ben her yaş grubu için çok evet. anlamlı olduğunu düşünüyorum yani hakikaten orta yaş grubu içinde çok başka türlü bir anlamı olacağını <gülüyor> özellikle böyle biraz hani hayatını gözden geçirme aşamasına ne yaptım bundan sonra ne yapmak istiyorum gibi kafasında soru işaretleri dolaşanlar için de bence bulunmaz bir kaynak. Evet hiçbir zaman geç değil aslında yeter ki siz onu isteyin. Ee, tabii bu arada ben şunu da çok düşünüyorum. Mithat Bey hayatını değiştirdi ve pek çok öğrencisinin de hakikaten hayatını değiştirdi diyebiliriz. Benim bildiğim ki benim dönemimden bazı arkadaşlarım sinemayla o denli ciddi düşünmüyorlarken Mithat Bey'in dersini aldıktan sonra ya da film merkezinde bulunduktan sonra sinemaya yöneldiler. Kitapta onların da örnekleri var. Sinemacı yönetmen olan, kurgucu olan veya da veyahut da akademik olarak sinemanın içinde kalan arkadaşlarımız oldu. Tabi e, bu, bu arkadaşlarımızın da söylediği gibi Mithat Bey'in e, katkısı yatsınamaz onların e, bu kararlarında bu yönelimlerindeki e, etkisi yatsınamaz. Orada tabii böyle bir domino etkisi var. Onların da el verdiği insanlarla hani bu şey olmaya devam ediyor. Bir taraftan merkeze her sene yeni yeni öğrenciler geliyor. geliyor. Ee, Mithat Bey'in her sene aynı zamanda e, merkez gönüllüleri, o gönüllülerle e, bir arada olması, bir arada çalışması, partileri, e, eğlenceleri de e, çok meşhurdur. E, çünkü hani sadece iş olarak görmediği için, hani bir aşk olduğu için sinema merkezde ...ve çalışan o ana kadronun ötesinde aslında gönüllülük prensibi üzerinden işliyor... ...yapılan işlerin büyük bir çoğunluğu. Ve o gönüllülerle beraber aslında merkez bir aile gibi. Evet, büyük bir aile diyebiliriz hakikaten. Yıllar içerisinde iyice büyüdü. Evet, ortak paydası Mithat Bey ve sinema sevgisi olan çok büyük bir aile. Evet, bunu düşünerek bir parça daha çalalım arada... Zaman zaman kitabın içerisinde farklı dönemlerde de farklı yerlerde de bahsettiği müzikalleri de seviyor. Aslında çocukluğundan gelen bir aşkla yine çok sevdiği bir müzikal. Singing in the Rain'den şimdi aynı adlı parçayı dinleyelim Jane Kelly'den. <Sessizlik>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 ...Keri'den dinledik... Singing in the Rain... ...aynı adlı müzikalin... ...şarkısıyla dinlediğimiz... ...94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor... ...ve Umut Barış Dönmez'le... E, ...Mithat Alam... ...Sinemayı Seven Adam... ...kitabını konuşmaya devam ediyoruz... ...bir nehir söyleşi kitabı... ...Mithat Alam'ın hayatı... E, ...çalışmaları... ...Boğaziçi'nde kurmuş olduğu film merkezi... ...ve onun dışındaki pek çok çalışmasıyla... E, ...aslında... Türkiye'deki sinema ortamına yaptığı katkıyı genel olarak ortaya koyan ama aynı zamanda okuması çok keyifli. Her sinefilin, her sinema severin hem sinemaya meraklı ama aynı zamanda çok da ilginç bir biyografik çalışma. Yani hayat hikayesi olarak da çok ilginç bir kitap <gülüyor> ortaya çıkmış. Mithat Bey'in tabii... El attığı şeylerden biri de önemli şeylerden Merkez İnterak Alt Yazı dergisi. Biraz da ondan bahsedelim. Tabii Doğru, yani yap, yaptıkları sadece Merkezli Merkezli ibaret değil. Mitat bin öğrencisinin çıkardığı bir dergiydi Alt Yazı. İlk yılının sonunda ki bu kurucu ekibin içinde ben de yer alıyordum o dönem. İlk yılın sonunda tabii Türkiye'de dergi çıkarmak çok zor, finansal anlamda zorlandı. Kapanmanın işine gelmişti. Mitat bir o zaman dergiye sahip çıkmıştır. E, alt yazıyı Boğaziçi Üniversitesi'ne getirerek, Mitatılan Film Merkezi'nin bir yayını haline getirerek, bugün alt yazının e, hala çıkıyor, yaşıyor olması ve Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduruyor olmasını e, sağlayan insandır aynı zamanda. Evet çünkü altyazı çıkmaya başladığında Türkiye'de o dönemde birkaç tane popüler sinema dergisi vardı. Maalesef şu anda evet. hiçbiri ayakta kalamadı evet, Maalesef yıllar içerisinde. hani Altyazının da hala hani çok zor koşullarda büyük fedakarlıklarla çıktığını biliyoruz. Orada hem merkezin hem Boğaziçi Üniversitesi'nin katkıları çok önemli, evet. çok kıymetli. Bir de vakıf kurdu, sonrasında bir de vakıflaşmaya gitti. Evet onun da hikayesi şöyle kendisi onu çok tatlı anlatıyor. E, tabii e, pek çok insanı etkileyip, pek çok öğrenciyi etkileyip sinemaya yöneltince öğrencileri gelip Mithat Bey'e yani Mithat Bey siz işte bizim aklımıza sinemayı soktunuz, biz artık e, sinema okumak istiyoruz ya da e, evet sinema master yapmak istiyoruz e, ama e, paramız yok, e, nasıl yapacağız, nasıl yurt dışına gideceğiz ya da nasıl e, sinema okullarına gideceğiz dedikleri e, zaman Mithat Bey'in aklına gelen bir konu. Bir fikir bu ve yine servetinin önemli bir kısmını bağışlayarak bir vakıf kuruyor. Eğitim Vakfı kendi adına Mithat Hanım Eğitim Vakfı. Buradan onu da duyurmuş olalım. Böylece Mithat Hanım Eğitim Vakfı da sinema okumak isteyen yurt içinde ya da yurt dışında öğrencilere burs veriyor. Burs vermeye başlıyor. Onun hikayesi de böyle. Ve bu hala devam ediyor. Sinema okumak isteyen öğrenciler. ...internetten bakarak vakfın bilgilerine ulaşabilirler. Ve bu sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine açık bir burs değil. Değil. Herkese açık bir burs. Onun altını çizmiş evet, olalım. Evet, kesinlikle. Evet, yani hem öğrenci yetiştiriyor daha da okutmaya Hı -hı. teşvik ediyor. Hani pek çok açıdan farklı farklı katkısı bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Bir taraftan hani merkezin faaliyetleri de aslında tam gaz devam ediyor. Evet aynen öyle. E, e, merkezin de yine web sitesinden merkezin yaptığı etkinliklere e, öğrenciler ulaşabilirler. Dediğim gibi sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine değil bütün üniversite öğrencilerine e, açık bir yapı merkez. Yani Mithat Bey e, merkez olsun, vakıf olsun e, sinema dersleri okulda artık sinema dersi vermiyor tabii ama sinema dersi verdiği dönemdeki o derslerin derslerindeki yaptığı ilginç uygulamalarla olsunlar. Hani dersleri hakikaten son derece değişikti çarpıcıydı. Biz öğrenci için ki ona da kitapta yer verdim. Yer verildi. Onlar da anlatılıyor. Çok benzersiz bir insan. Başka bir örneği yok. Yurt dışında olsa bu yaptığı, ile ödülleri, nişanlara boğulurdu. Ama burada işte Türkiye'de çok küçük bir çevrenin dışında pek Tanıyanı yok. E, hatta dediğim gibi o da bir espri konusu olarak kitapta geçiyor. Dolayısıyla e, umuyorum e, en başta tabii sinema severler. E, Mithat Bey'in hayatını, bu söyleşi yok okarak hayatını tanırlar. Onu daha yakından tanırlar. Bu kitapta ona yardımcı olur. Evet bir de e, hani Türkiye'de hakikaten bir örneği olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Bu bu tarz hani büyük bağışlarla okullarda kalıcı e, hem araştırma hem üretime dayalı e, merkezlerin kurulması. Daha böyle Anglo-Sakson modelinden bildiğimiz bir şey. Amerika'da üniversitelerin böyle merkezleri var. E, evet. Bağışçıların Şu, isimlerini taşıyan. Evet sinema bölümü olmadığı için e, Boğaziçi'nde ki merkez kurulurken de bu yurt dışındaki modeller e, incelenmiş. Mithat Bey buna çok vakit ayırmış. Sinema bölümü yok nasıl bir şey yapabiliriz diye ve o şekilde dışarıdaki modeller de incelenerek ortaya çıkan bir fikir film merkezi. Yani o yüzden aslında hakikaten herkese örnek olacak da bir çalışma. Hı hı, Bence hı. daha çok film merkezlerine, başka başka üniversitelerde, e, başkalarının isimlerini taşıyacak şekilde e, ülkemizin de çok ihtiyacı var. Ben Mithat Bey'in de e, umarım önümüzdeki yıllarda başkalarına bu açıdan da ilham vermesini e, çok ümit ediyorum. Evet, evet umarım. Evet, teşekkürler. Benim açımdan kitabın en eğlenceli bölümlerinden biri de sonundaki ekler bölüme. Evet kesinlikle. Şimdi e, siz de bahsettiniz. Mitat Bey'in farklı kuşaklardan olan öğrencilerinin e, üyesi olduğu bir mail grubu var. Mitat Bey'in zaten e, çok sevdiği şeylerden biriydi. Bu mail grubunda e, çeşitli listeler paylaşırdı. E, bu kitap vesilesiyle e, söyleşinin sonunda bu listeleri de e, derleyip toparlama imkanı bulmuş olduk. Hakikaten bir hazine yani ben öyle görüyorum bunu. Burada Mitat Bey'in en iyi sinema tarihinin en iyi 250 filmi listesi var. Aynı zamanda kendi yönetmenlerini en iyi yönetmenlerini sıraladığı bir listesi var ama bir de bence çok önemli 90 yılından 2015'e kadar her yılın en iyi filmlerini derlediği, E Tabii bunlar subjektif listeler olsa da Mitat Bey'in dünya sinemasını belki de Türkiye'de en iyi takip eden Hı -hı. insan olduğunu dikkate alırsak çok önemli e, hakikaten arşivlik. E, mesela bir e, sinemayı seven biri 2004 yılında e, ne olmuş dediği zaman açıp bu listedeki filmlere bakar, bu listedeki filmleri izlerse belli, o yılın belli başlı bütün e, filmlerini izlemiş oluyor. E, ayrıca bir sinema psikopatının listesi adını verdiğimiz böyle komik bir adı var. E, bir listesi daha var ki o da benzersiz bir iş. Ee, hemen hemen e, dünyada aklınıza gelecek e, önemli tüm sinema yönetmenlerinin kendi içinde en önemli filmlerinin e, sıralandığı bir liste bu. Yani mesela e, diyelim ki e, Kitano'yu merak eden bir e, sinema sever. E, Kitano'yu tanımak isteyen bir sinema sever. Burada Kitano'nun e, o 20 tane film varsa en önemli filmlerini E, ...görecek ve hani onları izleyerek... ...bu yönetmeni tanıma imkanı bulacak. E, film izleyelim ama ne izleyelim... E, ...diyenler için de... E, ...bir başvuru kaynağı bu listelere hakkında. Gerçekten bulunmaz bir kaynak. Bu... Bu hafta sonu ne izleyelim, bu akşamda ne izlesek gibi sorularınız için sonsuz cevap var. Yani hı hı, sırf onun hı. için bile bu listeleri edinmek için bile kütüphanenizde e, bulup saklamanız gereken kitaplardan biri. Sinemayı seven adam Mitat Alam. E, sinemayı hem seven hem de sevdiren. Evet bu, bu daha doğru çok doğru haklısınız. Şimdi çok güzel geri dönüşler de alıyoruz. Kitabı okuyanlar e, ki Mithat bir tanımayan... ...onun öğrencisi olmayanlardan e, gelen çok güzel tepkiler var. E, i̇şte e, çok, e, pek çok şey öğrendiklerini söylüyorlar e, ve e, çok eğlendiklerini de söylüyorlar. Keşke biz de onun öğrencisi olduk e, diyenler var. E, keşke o dönem keşke o dönem biz de orada olsaydık ya da... Mer ben diyorum hep hani yıllardır <gülüyor> diyorum kitap daha da pekiştirdi zaten evet. o arzuyu. Ve herkes listelere tabii listelere bayılıyor diye. İşte listelerden film seçip film izliyorlar. Yani bu açıdan güzel bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Sizin de emeğinize, elinize, aklınıza sağlık ortaya. Hakikaten çok titizce çalışılmış. Hı hı. Çok hoş bir kitap çıkmış. Teşekkürler çok sağ olun. Tekrar çok teşekkürler. Umut Barış Dönmez konuğumuz oldu bugün. Sinemayı Seven Adam Mitat Alam kitabını, Nehir Söyleşi kitabını konuştuk. Teşekkürler. Böylece bir sinefilin daha sonuna gelmiş olduk. Kapanışı da yine e, Mitat Bey'in sevdiği yönetmenlerden biri olan Robert Altman'ın 1971 yılında yaptığı McCabe and Mrs. Miller filminin açılışını yapan bir Leonard Cohen parçasıyla yakın zamanda onu da kaybetmiştik. Onunla yapalım The Stranger Song'ı dinliyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind You find he did not leave you very much Not even laughter Like any dealer, he was watching for the card That is so high and wild He'll never need to deal another He was just some Joseph looking for a manger He was just some Joseph looking for a manger And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came, I was a stranger. I told you when I came, I was a stranger. now another stranger seems to want you To ignore his dreams as though they were the burden of some other Oh, you've seen that man before His golden arm dispatching cards But now it's rusted from the elbow to the finger And he wants to trade the game he plays for shelter Yes, he wants to trade the game he knows for shelter Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand Like he was giving up the holy game of poker And while he talks his dreams to sleep You notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder It's curling just like smoke above his shoulder You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open. You can't close your shelter. You try the handle of the road. It opens. Do not be afraid. It's you, my.